Modern Sabahlar Sabahlar Sabahlar Hadi biraz konuşalım artık ya. Bu Aptan Funk'ı sabah akşam dinliyorsunuz zaten. Sevgi dinleyiciler nedir yani? Ama çok güzel söylemiyor mu ya? Çok güzel okuyor. Çok güzel okuyor. okuyor vallahi ya. Bruno Mark Kim söylüyordu bunu? Mark Ranson Ama tabii şarkıyı söyleyen Bruno Mars. Bu zaten mikrofonsuz okurdu. Çok güzel okur ama. Mikrofonsuz da benim sesim muhteşem. Hudson Nehri'nin ortasında okurdu. Bir taraftan Manhattan dinlerdi. Bir taraftan da New Jersey dinlerdi. Mikrofonsuz. New Jersey type. dedi Nege. Jersey. Jersey'ler. Ee, bir bu. Neydi bu arkadaşın adı? Bruno. Bruno. Bir bu. Bir de Sony Rollins. Sony tam, Rollins. Tam ortada okurlar. O okurdu. da mikrofonsuz okurdu. O da mikrofonsuz. Ama, ama yürekten okurdu köprünün mikrofonsuz. Köprünün ortasında Okur da okur. Okur da okur. Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün 26'sı. <gülüyor> 26 Mart 2015 Perşembe. Şey Ama neden Şimdi öyle yapıyorsun Oktay? Konuştuğumuz ya konular abi. havada kalmasın diye. Oktay kafam trilecek gibi diyen bir adamla yan yana oturuyorum. Ben de özendiğimden de denilir. Aynen benim de dedim de, Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben dedim 3 kere börek dedim. Ee, Ve e, kendimi tekrar etmemek için kıymalı... Peynirli <gülüyor> ve, çok ve sade dedim 3 kere. Patatesi yani, deseydin çok evet, güzel. Patatesi kafa. hiç sokmadım kafama. <gülüyor> Sen kafan börek de gibi dedin. Ben Fahir'den Trilleche'yi duydum. Bana havalı geldi. Benim de kafam Trilleche dedim. Şu anda kafamın neye benzediğini bilmiyorum. Valla ben bir fotoğrafını gördüm Trilleche'nin. Ondan sonra da hoşuma gitti yani böyle... Değişik ya. yani böyle Kafa şekli olarak mı güzel? Yani yok kafa muhallebi gibi desen. yani Değil. Değil. Yani başka bir şey. Ne olduğunu bilemiyorsun. O da değil. Bir de çok popüler resmini... oldu şu anda Ankara'da. Her taraf trileçe. Her taraf Hiçbir trileçe. yer diyemedik. Ya. Yıllardır hasret olduğumuz lezzet meğer trileçeymiş. Bir istek var programımıza. Hemen isteklerle başlayalım. Bugün programı darsın, dansımız marşan dizleyerek açar mısınız demiş. Öyle bir imkanımız var mı? Valla biraz zor ama deneyelim bakalım. Açtık ama programı. A bola do mundo, a bola İçindi içim zindil stene. Abala humba, abala şaba um, laba, abala humba, abala şaba um, laba, abala um, başlıyor. Hemen şimdi başlıyor Bir, iki, üç, dört başlıyor Dansımız marşandiz Dansımız marşandiz Alpler çarpsın reşeyle Dans edelim der yüzde ne, ne oldu? Dans, edelim <gülüyor> Dans edelim el ele Şimdi elden birleşsin Sıçra sıçra Şimdilerim kol kola Zıpla zıpla zıpla Unut bütün gönderini Hopla hopla hopla Eller eller biraz daha El Ellerini Şaklat şaklat şaklat Hep beraber 1-2-3-4 başlıyor Hemen şimdi başladı bir, iki, üç, dört başladı Dansımız marşandiz Dansımız marşandiz Dansımız marşandiz Hep beraber Marşandiz Atari evet. müzikleri girer <gülüyor> Şu anda cep telefonları daha güzel müzik çalıyor Ne günlere geldik be nereden neredenleri Kuştu be dünya insanlık kuştu. İnsanlık roketledi Yemen'de ne oldu Yemen'de? Yemen'de olaylar olaylar. Olaylar olaylar. Ben Yemen'de... hiç anlamadım ya. Twitter bir baktım böyle Arapça yazılar. <gülüyor> Sen niye kimi takip ediyorsun da Arapça yazılar? Ya millet retweet ediyor. Ve de şey gibi bir hava oluyor. Ben ona çok dikkat ederim mesela. İngilizce retweet edince ben İngilizce biliyorum. Arada böyle Fransızca şeyleri retweet edenler var. Ben anlarım bundan diye. Arapçaları görünce dün şey oldu ya. O ülkemiz bayağı Oo. bir... Tütün kağıtları var ya Arap dediğimiz. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. Habiri onlardan çıkmış gibi. <gülüyor> Yemen devlet başkanı roketledi diye bir haber çıktı. Cumhurbaşkanı olabilir mi? Cumhurbaşkanı işte. De değil ya roket olsa gene teknolojik gemiyle karşı bir bahsettiğin gibi. Roketledi derken yani dünya teknolojisiyle roketledi. Aynen abi. Anlamında. Sonra yok yok roketlemedi diye ee, açıklama geldi roketlededim mi roketlemedim mi isterseniz şarkımızı dinledikten sonra <gülüyor> <gülüyor> Evet Atari tekrar. Atari geldi. Atari'ler, Atari'ler derken. Özel bir konsol markası. Dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık hızlandırıcısı desem. Evet. Ya bir Yemen diyordun. Yemen dedi bitti Parçacığı Yemen. Bitti Yemen. Yemen'i o da demedi. Yemen. Yemen'i biri dedi Yemen'de. Ben Sen dedin, dedin, dedin. Yemen'de oluyor, neler oluyor neler bitiyor Yemen'in. Gazeteler sizin önünüzde siz bilirsiniz diye şey Hayır yaptım. orada şey var. E, radyo programları var. üç kişinin yaptığı Yemen ne radyosuydu hatırlamıyorum adını da orada bir Hı -hı. çocuk sordu dün. Neler oluyor neler bitiyor Yemen'imizde diye. Daha ne olsun <gülüyor> Luke Skywalker Ya vallahi daha nolsun. Karışık ya karışık. Suudi Arabistan işte şeyde bulunmuş. O iki pe. tane soru sordum programın başından Hı. beri. ikisine de cevap gelmedi. İlki neydi? Trileçe nedir? Trileçe nedir? Yemen'de neler oluyor? Bir de sormadığım bir soru daha var. Bu bardak niye bana geldi bu sabah? Puantajlı bardak mı? Pembe ya. diye ben düşünüyorum. Puantaja Pembe gelmeden önce. üstünde altın rengi varaklarla güzel puantajlar oturtulmuş. Sarı kanat bardağı bulunamadığı için. Bulamadığında... Oradaki en fazla sarı içeren bardak bu olduğu için... Yani altın sarısı pek sevmiyorsun. Sence bir cif fotoğrafını koyalım seviyorsun. da neyle muhatap huh, olduğum izleyicilerimiz <gülüyor> görsünler. <gülüyor> Niye canım bu bardakta içmeyi tercih ederdin? Şu anda bardağımı gösteriyorum. Bardağı. Evet tabii. Şekli ama o güzel. Kenarı kırık mı? Vay be. Adam ezbere biliyor Pardon radyodaki abi, bardakları. Gündeme biraz bakabilir miyiz? Lütfen. Tabii, abi tabii Aranızda pardon. Aranızda sohbete aldınız resmen. Pardon pardon. <gülüyor> Cahille sohbet olmasın. <gülüyor> Büyük hadron çarpıştırıcısı <gülüyor> iki yıl aradan sonra. ki bizim program. <gülüyor> ne, ilk başladığından beri 15 sene şey dedi. Yani konuşuyoruz ama evet. cahille söze olmaz diye birbirimize laf soruyoruz. <gülüyor> ne konuşuyorsun o zaman? <gülüyor> Derlemez demezler mi adama? <gülüyor> dediler egecim dediler. Ee, bir kere daha ben büyük hadron çarpıştırıcısı. De oktay de. de bol, büyük hadron çarpıştırıcı buraya getir. getir. Büyük kadron çarpıştırıcıyı Burası buraya getir. getir.'' Bu Sörn'deki alet değil mi? Evet. Serindeki alet... Çok güzel alet varmış. Pritonileri <gülüyor> <adronları> varmış, kadronları <gülüyor> varmış. Onları göstermişler herkese. <arkadaşlar. gülüyor> İki yıl aradan sonra yeniden <gülüyor> çalıştırıldı. Sörn'e ortak olmadık değil mi biz? Sörn'e yok. Sörne o kadar gösterdiler Priton <gülüyor> <gülüyor> Ama teknik bir... <gülüyor> Allah kahretsin <gülüyor> Teknik bir sorun var. Ee, teknik bir sorun dediği de... Param yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> sevgili dinleyiciler çok özür dileriz ya vallahi çok özür dileriz sinirlerimiz biraz bozuk kafalarımız tri ve ç <gülüyor> de neler oluyor neler bitiyor oktay anlatıyordun en son <gülüyor> ne oldu oktay o yemen de büyük adron <gülüyor> sevgili dinleyiciler çok özür dileriz nasıl <gülüyor> 26 watt bugün. Büyük hadron <gülüyor> çarpıştırıcısı çalışmadı. Neden? Neden? Neden? Kısa devre devre yapmış. Bir kere çalıştırmayacaklar mı? Kısa ya? devre yapmış. Hayır bu büyük deney vardı ya. Evet. Çarpıştı. Bu hadron bir kere çalışacaktı diyebiliyorum. Çarpıştıracak orada megatonlarca megabay. <gülüyor> Neydi onun şeyini de hatırlamıyorum ben. Ne o çarpışma? Birimini bile hatırlamıyorum. O kadar veriyi bir anda toplayacaklar. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om öyle bir şey yapacaklar. Soru bu hale devamlı çalışmayacaktı ki. Yok işte orada sigortası atmış ya. Atmış durmuş kendi kendine durmuş. Ne dedi sen Oktay ne oldu dedin? E ondan sonra tekrar çalıştırmaya çalışmışlar. Yaptım. Sonra çalıştırmamışlar. Demiş ki bir yanık kokuyor. Bir kablo mu kokuyor? Bir yanık kokuyor. Valla öyle ee, e, şey yapmışlar fark etmişler. Hemen ondan Haluk abi yapmışlar. arasalardı oradan. <gülüyor> Haluk abi bu çalışmıyor falan dese onun şeyini değiştireceğiz diye 36'lık getirip takar hallederdi ya. Hmm, kısa devre yapmış o ortaya çıkmış. Sorun giderilmiş ama yani daha doğrusu giderilmemiş. Valla üzerinde çalışılıyor. Günler haftalar alabilir. Hemen çalıştıramayız bunu abicim demişler. Alet sıcak değil. soğuk mu demiş. Hayır. Sonuçta kapalı bir kutu. Biz bunu açmadan bilemeyiz demiş gelen adam. Ondan sonra eğer çalıştırırlarsa ne oluyor? Protonları daha yüksek enerjiyle çarpıştıracakmış. Aman aferin. En büyük umudumuz da bu. Aferin. Elinize kolunuza sağlık. Umut oldu bize değil mi Oktay? Ya yine bak yani bu büyük teknoloji çok yani ileri teknolojinin e, çakmasının Açıklaması ne kadar basit ya? Niye çalışmıyor büyük hadron çarpıştırıcısı? Sigorta yaptı. Kısa devre yaptı. Atlama var. Neydi bir de atlama var mıydı? Neydi? Evet, faiz? atlama ark, vardı. Ark yaptı. Atlama dediğimi bilmiyorum. Bunların hepsi Kısa Devren'in diğer isimleri mi? Ark yaptı, atlama yaptı. Ondan sonra cima, bir de ne yaptı? Devrem dedi. Devrem. Kısa Yetkililer devrem. sorunu çok iyi anladık ama demiş. <gülüyor> <gülüyor> Aferin demişler. Mıknatıslar evet. demiş. Mıknatıslı biliyorsunuz bu. Ha iyi. <gülüyor> 273 dereceye yaklaşan sıcaklıklara kadar e, soğutulması nedeniyle tamir e, uzun zaman alacak demiş. Hmmmm önce sol yani. Önce sol hmm. Sağ nokta yani. Bir tane mıknatıs var arızalı. O işte şey Ağlede. sorun çıkarıyor. Sıkıntı olmaz abi ya. Sıkıntı olmaz abi. Zaten bir hadron çarpıştırıcısı en zayıf mıknatıs kadar güçlüdür. Böyle bir atasözü var. Bravo Ege. Ege vallahi mıknatıs yemin adını. ediyorum yani alacağım götüreceğim seni alıp götüreceğim. Ben bu çok çocuğu kitap diyeceğim. okuyorum. Çok kitap okuyorum. Bu laflar hep kitaplardan. Ama Bak. kitap bilgisi benimki, sizdeki sokak bilgisi. Yani. yani yani cahille sohbet olmaz. Cahille sohbet olmaz mı <gülüyor> Sizinle <onlara mı> <gülüyor> Sizin bu hata mı olmuyor? Ukrayna'da biliyorsunuz bakanlar kurulunu polis bastı. Evet onu da duyduk. Onu da ondan. duyduk ya. O da çok enteresanmış. Üstelik bastı dedi canlı yayında. iki üst düzey e, Ukraynalı yönetici yolsuzluk suçlamasıyla ne oldu? Bakan i̇ki değil ama değil mi? Yönetici değil, bakan. Dediğim bakan. Tabii ee, Ukrayna'da ha, Bakanlar, bakanlar, yar kurulu bakanlar Yardımcısı evet doğru Başbakan Yatsenyuk şöyle demiş Bu odadaki iki kişiyi az sonra polis gelecek ve tutuklayacak Bu da ülkede herkese ibret olacak yani Onların davası polis. yok demek ki onlara Bir de Bakanlar kurulu toplantısı sürekli canlı yayınlanıyor mu acaba Ukrayna'da Yoksa tutuklanacak birileri alınacak diye mi canlı yayına ya, O girmiş? kanalı vardır orada bizde Meclis TV gibi varsa Orada da böyle bakan Bakanlar Kurulu bu ya meclis, bakan Parlamen, TV, bir şey var. Değil. İyi, Herhalde seçim yok Ukrayna'da Ondan sonra seçimden sonra tutuklanan sıfatları Onlar falan daha iyi demokrasiye geçemezler. Bence 8 yıl ana kadar bekleseydi. Tarihselerdi <gülüyor> toptan. Ya yok. Aynen. Bu hmm. açıklamayı yapmadan önce bence daha davasını bence daha da itibar edici daha daha doğru bir tarih bence de. Bence de. Ben öyle okumladım. Sen okumladın. Oktay biraz yorumladı. İstersen biraz da şarkı dinlemek <gülüyor> suretiyle eee biz de ee, şeyimizi, ruhumuzu dinlendirelim. Hay ne dersin? Hadi de o zaman biraz eskilere gidelim. Bakalım şu şarkı bizi tek güzel de ister mi uyandıracak yoksa ağzımızda buruk bir tatlı mı bırakacak. Dinlemeden bilemezsiniz sevgili dinleyiciler. Çünkü her şarkı sonuçta kapalı bir kutu. 8.57 oldu saatimiz. 26 Mart 2015 Perşembe sabahında. Rick Astley dinliyoruz şimdi. Together Forever, Yüzüş.1 Radyo Otuday'a. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Moder sabahlar. Işıklar içinde uyuy Render Roads diyoruz. Modern sabahları yeni saatine başlıyoruz. Hoş geldiniz sevgili sabahçılar. Hoş bulduk. Sabahlar. Hoş bulduk. Günaydın. Daha doğrusu hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bir soru daha soracağım gele cevap alamayacağım. Şimdiden moralim bozuldu. Sor abi. Çünkü yaşlı adamlarla program yapıyorum. <gülüyor> Allah Allah. Dün dünyayı sallayan bir olay daha vardı. Zike mı? Mike mı? Böyle bir adam ha, One, One Direction'ın şeyi. Ha. Oradan ayrıldı mı? Ne oldu? Ayrılmış evet. Ayrıldı. Nasıl ayrılmış? Bir de bir Zayn mı? Zayn mı adamın adı? Allah Allah. Bir tane ben biti İşi de katılmak üzere gruptan ayrılıyorum diye bir şey. Nasıl ya? O, ben ilk dikkatimi o çektim. Meğer o üstüne yapılan esprilermiş. Kimdir o adam? Kim Niye o bu adam? kadar ağlattı bütün dünyayı? Yemen'deki olaylarla alakası ne var, var mı? mı? Ve Ukrayna'da neler oluyor neler bitiyor? Zayn, bir Malik. Bir... Zayn Malik. Zayn Malik. ha. 1993 İngiltere doğumlu kendisi. Tamam çok tamam. güzel. Bir Ondan sonra yok genç bir kardeşimiz. Hayırlı uğurlu olsun kıdemli olsun. 22 yaşında pırıl pırıl bir delikanlı. Pırıl pırıl bir delikanlı mı? Ee... Bakacağız ona. Bakayım. Ondan sonra Kırın... ben demiş ayrılıyorum demiş. Nereden? <gülüyor> Nereden Yaşlılar da program hakkında... yapma. Hakkında hem bilmediği hem <gülüyor> de <gülüyor> duydup unuttuğu şeyler sıkıntı oluyor. 3 saniye sonra unuttuğu şey. <gülüyor> Nereden ayrılmış? <gülüyor> ya opta devlet memurluğundan ayrılmış ya Her sözleşmesi şey var. varmış nerede <gülüyor> <gülüyor> Ya bir şey söyleyin de bileyim ben Van Direction'da direction. genç dinleyicimiz var mı veya da genç kız genç kız babası annesi olan onlar çünkü esas hayranlıktan Ne canım sen de genç kız babası sayılırsın Evet ben de mesela Zaz'ın bir dolu şeyini biliyorum Wings'i biliyorum şu anda Wings'i biliyorum Zaz'ı biliyorum. Zaz biliyorum ondan sonra Frozen'un bütün şarkılarını ezbere biliyorum ya evet, biraz tamam. daha büyüyünce One Direction'ları da öğreneceğim de şu anda biraz... 10 milyon iyi. pound ödemiş gruptan ayrılmak için ya da i̇yi. ödeyeceği e, söyleniyor. Mı? Senet imzalamış bir ya şey da... Bir şey sorabilir miyim? Biz, biz içimizden birisi gruptan ayrılmak istese Hı -hı. Iı, kaç para, verir? Kaç para, para verir? Ayrılmak için mi? Ayrılmak için. Ayrılırken mi yoksa ayrılana mı cevap çıkıyorsun? Biz de hayır canım ayrılan değil. Ay Demek ki yani yani öyle bir kaide var. Ayrı, ayrılırken <gülüyor> söyleyeceğimiz şey ayrı. Ya işte... Bence... <gülüyor> <gülüyor> Gruptan çıkarılmadığı halde... Onun bedeli yok, hayır. Bedeli yok mu? Olur mu ya? Var. Bir, bedel yani. Ha, bir yani bedeli yani. Yani yok yok. Onun bir bedeli yok. Yani ben şey diye korkuyorum. Elimize 50'şer lira sıkıştırıp... Yok benim güzel bir yemek ve üstüne 20 lira diye. Ben onu zaten Eyle... kefen param bir yerde. Bir de modern sabahlardan çıkış param diye. Benim iki çekmecem var. Oktay sen kaça çıkarsın? Bak ne? adam yemek ne? artı 20 lira dedi. <gülüyor> vereceğim adamın 20 artı lira artı yol Ben ikinizi de eve bırakırım. Oo, bu da en güzel Yolda abi. sohbet etme imkanı. Her zaman o zaman ben programdan açıkmış gibi oluyorum bazen. Seni hınzır seni çılgın ya. Ben yani ee, Gene şey yaparım. En yüksek şeyiniz ben çıkıyorum. Biraz Sen çeyrek ne? altınınızı takar. Çeyrek altın mı? Ee, hatıra. Bak, yok mu hiç Van Direction bilen dinleyicimiz ya. Telefonumuz 210 130, 30. ne oldu bu grupta? Ben radyonun arşivine baktım. Bir tane şarkısını çalmaz biz dünyanın en meşhur grubunun. Demek Direction. ki pek de be, güzel şarkıdır hmm. yok, yok. Şimdi uyuşturucu problemleri yaşadığı da iddia ediliyormuş. Hmm. Kafası güzelken malik. Zain Malikim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Sanem Senember'ma hoş geldiniz. Na nasıl bir aletle konuşuyorsunuz? Bizde telefon mu, araç kiti mi falan filan ee, mı? Araç kiti gibi diyebiliriz. Çok mu zor olur size onu çıkarsanız normal konuşunuz. Bir saniye. Şimdi bir... Şu anda daha ses. iyisi. Ha, nefis, bir, insanı, şu anda nefis geliyor çarpma. sana oğlum, buyurun. Bir Siz, genç kızla beraberiz şu anda ilgili aramadık evet. kimse, Kendiniz mi hayransınız yoksa yakınlarınızdan Yok. mı hayran var? <gülüyor> ben 47 yaşında bir anneyim. Ah, maşallah. Yaşında var. Kaç <gülüyor> yaşında kızınız? 14 yaşında. Tam 14 yaşında. yaşı mı bu Van Direksiyoncudan? Evet. Yani bu 11 yaşından beri e, kendini öldürmek üzere <gülüyor> bunları seviyor. <gülüyor> Dün nasıldı morali? Vallahi dün bir yerden duydu inanmıyorum dedi yalan dedi sen araştırdı buldu ve sabah kadar ağladı Hadi ya <gülüyor> aykıyamayız ona ya. Gülmeyin <gülüyor> abi niye gülüyorsunuz ya yazık. Benim de adı ne bozuldu. kızınızın adı ne? Acayip efendim. Adı ne kızınızın? Aylin. Aylin Hanım. Peki Ay şey ne derler? Ee, o grupta en sevdiğini falan kimdir biliyor musunuz? En sevdiği Louis. da biliyoruz mecburen çünkü kendisini ben konsere götürmek zorunda kaldım. Ha, siz de ee, izlediniz bu, konseri. Bu beş arkadaş. evet. Ben canlı olarak izlemiştim 47 yaşında. Anneyim. <gülüyor> 8 saat önce sademe gidip oturup ama eğlencelidir herhalde. Yakışıklı keyifli, çocuklar güzel. dans ediyorlar, yani, şarkı e, söylüyorlar. Genç müzikler, Gençlerin müziklerini göz önünde bulundurursak bence onların ayarında güzel müzik yapan bir ekip. Hı -hı. E, bu iki faktör denilen yarışmadan teker evet. teker katılıp birleşmişler bunlar. Ha, öyle mi? Hikayeyi hani de biliyorsunuz. Çok bilmiş gibi konuşuyor ama hani merak ettiğiniz. Simon'a Türkiye'de mi? en iyi bilensizsiniz. <Gülüyor> Valla. <biliyorum. Gülüyor> Simon Kavval'ın şeyi ya. Projesi Proje olun mu? Hiç de okulda olduğu için herhalde Yoksa bağlanırlardı hmm. Ondan sonra <gülüyor> e, Mesela bu ayrılan Zayn'ı seviyor muydu kızınız? E, hepsini seviyor hepsini, hepsini ayrı tutkun. İşte, Louis'nin yeri bunu, ayrı ama hepsinin bir şeyi var. Louis Rüman olduğu için işte Londra'da gittiği, e, dönerciye gittik falan gibi gibi. Yani neler yaptık neler bulandı. Ne hadi canım. Valla nasıl bir <gülüyor> hakikaten ha, bir aynen, annenin dramı. Işık esprisi yaptılar aynen, şeyle ilgili. Aynen abi. Ilgili. O, o kötü olmuş. <gülüyor> evet, çok çirkinmiş hakikaten de. Peki ben size şey soracağım. Siz hiç kendi başınıza bir tane bir konsere gittiniz mi kendiniz için? Melek yavrunuz Aylin için Van Direction'un konserine gittiniz de. Ben yıllar önce Tarkan konserine gitmiştim. One <gülüyor> <gülüyor> day erection, dire, Tarkan nereye? Ankara'da gittim, bu çocuğum ayağı kırıldı, işte çok ağır travmalar geçirdi bir yıl önce diyeyim. Hmm. Çocuğum olup Londra'ya götürdüm, tabii anne olunca çocuklar için farklı şeyler şimdi yapıyor. Şimdi Saymen bu beş kişiydi değil mi bu grup? Beş kişi, şimdi dört kaldı anladığımız kadarıyla. Şimdi, şimdi dört kaldılar, peki ne diyor Aylin ne diyor, konuştunuz mu hiç? konuşamadı yani konuşamadı ağlamaktan konuşamadı daha sonra konuşalım anne diye yani geldi sarıldı ağladı işte hastane oksijonu falan lütfen konuşmak istemiyorum Ay, Sadece aileye özel bir durum değil herhalde değil mi sınıf şey arkadaşları falan filan hepsi yıkıldılar büyük ihtimalle bizli devam eder bizde mi kardeşi var mı peki ailenin abla ablası var onu o nasıl yaklaştı olaya Ablası alacak bazen geçiyor notu baba peki ablası en yaşadı bunu atlattı ama şimdi <gülüyor> toparladı herhalde baba baba bize zaten hep Bilgi, baba kötü kötü <gülüyor> haberi baba verdi yani Flaşa verdiye diye girmiş edin Söyleme ya. çocuklara dersleri var dediniz ama dinletemediniz galiba Nasıl verdi <gülüyor> ya o da çok büyük sorumluluk Nasıl verdi haberi onu... Babamız öyle okur internetten Zayn ayrılmış mı dedi Ailen koş seninkiler dağılmış diye çağırmış <gülüyor> Aynen öyle Hay Allah yap <gülüyor> ama öyle. yazık Baba da öğrendi demek ki One Direction <gülüyor> haberini okumak zorunda kalıyor adam. Selam hanım. Ya, hayatımızda epeydir bir e, yeri var grubun. Yapabileceğimiz Olacaktır bir şey varsa <gülüyor> bugün falan toparlayamazsa Aylin, e, yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman yani telefonumuz zaman ulaşabilirsiniz. açık. Ulaşabilirsiniz <gülüyor> bize. Bilmiyorum bir One Direction etmeyiz şüphesiz. Yani öyle Aylin'in ilaçlarınız dünyasında... var dansımız var. Söz sizde babası var. var. <gülüyor> İlahi de birazcık hani örnek verik. E, vallahi, <gülüyor> hakikaten. Deyince. Kolay gelsin efendim. Geçmiş olsun. Çok Büyük badire şeyler. atlatmışsınız inşallah. <gülüyor> i̇nşallah yoluna girer e, işler. yine dönerek çok, küsmesin yani değil, değil mi? Evet, olan ister. size olur katında. Olan bize olur. Peki yine efendim, görüşmek üzere. Sağ olun efendim. Hoşça kalınız. Ben gündemin önemli konularından bir tanesine selam oğlum sağ olsun. O olmasaydı boş boş konuşacaktık. Biraz erken rol o zaman. Buyurun Ali Cooper Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar I'm you down Mikrofonun olduğu hiçbir yerde Coşmayınız Evet lütfen Yani Alice Cooper çalınıyor, Carson Roses çalınıyor One Direction'dan bahsediliyor ve <gülüyor> de başlanıyor başlanıyor demiş Duygu Hanım e, fantastik ile yönetilen bir program demiş teşekkür ediyoruz demiş Biz teşekkür Mark Zuckerberg ediyoruz. gelsin Facebook görsün i̇şte bu cümleyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> başka boyuta taşıdık buyurun efendim bilaj bilaj bilaj ne vereceksin Fahri şimdi yani bu kadar e, şarkılar çaldık, Yine var, çaldık. Şarkı ne vereceksin diyorum. Güzel. abime ye vereceksin de o onu yap, onu yap ne yani. vereyim abime Ne vereyim, abiye, gözlükler ne vereyim abime Gözlükler de <gülüyor> pamuk, pamuk, pamuk. Evet. Ee, pamuk dedikten sonra da isterseniz bir dönemin bittiğini alini olarak açıklayalım Niye? Bir dönem bitti yeni bir dönem başladı Artık hiçbir şey eşkişi gibi olmayacak Sibel Can sonunda pes etti Ve kilolarımla çok mutluyum <gülüyor> Tipik bir Türk kadınıyım Balık etliyim Balık etli kadın seksiidir artık diyet yaparak kendime şitrese sokmayacağım diyerek bir dönemi kapattı maalesef bu yaza Sibercan diyetiyle giremeyeceğiz. Hayda. Giremeyeceğiz. Ay, bütün değerlerimiz. Bibi bir, bir şey eriyor ya. Eriyor eriyor eriyordu. Ve geçen yaz Serdar Ortaç şarkısı yoktu. Bu yaz Serdar Ortaç şarkısı var mı bilmiyoruz. Sibelcan diyetimiz de yok. Maalesef. Vallahi dımdızlak giriyoruz yaza. Hiç hiç hoşuma gitmiyor. Ülkemizde neler oluyor? One Direction dağılıyor. One Direction'dan dağılmadı canım. Birisi gitti. Bayan, kaldı 4. Aa, 2016 2017. 2017 Aylin duymasın ama e, Aylin kardeşimiz. 2016-2017 galiba roketlerler artık. Vallahi One Direction diye bir şey. Sözleşmesi biten gidecek anladım. Maalesef, maalesef, maalesef. Neyse bu, tabi bu acı haberleri veriyoruz. Biraz da ağzımızı tatlandırmak lazım. Bir şokolado haberiyle isterseniz tatlandırayım. <gülüyor> Verelim. Bir de dikkat haberimiz var en son. Hmm, Alman, Alman şokoladesi. Dikkat diyeceğimiz bir haber var. Önce şokolado haberi. Evet şokolado, şokolado. İngiltere'nin ünlü şokolado üreticisi Martin Schifers'in Paskalya'ya özel yap. Paskalya ne zaman? Paskalya geçti gitti. Geçti Paskalya. Paskalya geçti gitti. Martin Bey hayırdır inşallah diyoruz. Özel Paskalya yoğurtusundan bahsediyorsun değil mi? Yoğurtu herhalde. Yoğurtularımız. <gülüyor> Yortular, yoğurtularımız şey. Başka Me bir yoğurtu biliyor musunuz? Melek yoğurtularımız diye bir film seyretmiştim ben. Paskalya yoğurtusu Hamursuz yoğurtu mu? Ha Hamursuz. O bir kere güzel telaffuz et. Hamursuz değil. Hamırsız. Çıkkiler. Hamırsız. Hamırsız. Ee, Martin Bey Pascal'ya ya özel yaptığı şikolada tavşanlar 49 bin dolarlık fiyatlarıyla ne uçuklatıyor? <gülüyor> ne uçuklatıyor? <gülüyor> ne uçuklatıyor olabilir? Ne? Uçuk. Kulak, kulak mı Fahir? Yok kulak da olmuyor. İn Açık. aşağı, in aşağı. aşağı in, in e e şey mi yanak? Ya, i̇n in in bayağı in ya, in ya aşağı. bayağı. Aşağı bayağı. Mı ha, in in in in Düz mü duruyor adam? Düz, düz mü duruyor, ne? Aşağı in in in in in in nasıl in yani? Bize bakarak mı diyorsun? Ha. Ayakları ters kendi düz. <gülüyor> <gülüyor> i̇n ya bir aşağı insene muhterem. İneyim omuz başı. Daha inleyeceğiz mi? Çünkü, Çünkü koşu... inersek inebileceğimiz <gülüyor> uçuklayacak tek yer var. Uçuklaması. Evet, ee, yok yok. Ee, şey uçuklatıyormuş. Bakayım. Dudağı uçuklatıyor. dudağı uçuklatıyor. Ee, az bulunan 5 kilo Tanzanya çikolatasından yapılan dev taşanların yapımı 2 gün sürüyor. Ee, fiyatlarının bu kadar pahalı olmasını neye bağlıyorsunuz? gozlerine bağlıyoruz. Çünkü gozlerinde 1.70 karatlık elmasları lak diye takıyorlar. <gülüyor> Ve Çocuk onu yutarsa yalnız hiç düşünme buğazı... yok yani. Hele elmas dünyanın en sert şeyi değil mi? Evet, hazmedemezsin de. Hazmetemez, dişini de kırar. Dişini de kırar. Melek yavrularımız dişlerini kırabilir. Olacak şey değil yani. Ondan sonra içinde elmas taşıyıcı o çocuk öyle başlarsa hayatına yarın öbür gün 20 yaşlarında neler taşır Neler yutmaya başlar yani. O şeylerde kumarbazlar derilerinin altına elmas koyuyorlar ya. Hmm. Niçin herhangi bir ekstra durum? En son durumda artık. En son. son. En son sonda. Ne? Havana filminde mi vardı? Bilmiyorum. Sicilyalı'da galiba Sicilyalı'da da galiba Bu arada Nisan ayındaymış. Dün söylüyor. Öyle bir geçti falan dediniz diyor. Geçti ama. Yani ben siz bilirsiniz diye düşünüyorum yoksa böyle saçma bir haber olacaktı. Ağzımızın tadıyla kalamadık yani maalesef. Nisan ayındaysa o zaman vaktimiz var. ile tavşır alacak parayı biriktirmeye çalışacağız Şimdi şimdiden, şimdiden başlayalım. tavşan Dur dur dur. Bak girişine bak. Kurban olurum bir girişine bak. Aynısını yapanlar... Modern sabahlar. modern sabahlar... Modern Sabahlar... Modern Sabahlar... Sabahlar'ın son dakikaları sevgili sanatseverler... Ayrı meydanımızı da dinledik... Wexley Diaz'da kulaklarımızı... Yüreklerimizi, gönüllerimizi... Dağladı sevgili... Blues Dickens'in... Böyle anonslar yapılan bir rock radyosu... Herhalde herkesimi yakalar... Bir de Black Talk tamam. isteniyor... Aa onlar da yani en son mu çalacağız Black Dog'u? En sert şarkıyı sona sakladım. En son e, en sert şarkı. En şarkıyı, son son evet. sert mi? Sert. En böyle sert yani sert. Kendimize getirecek Hem kadar de... sert mi böyle yani yoksa bizi bayılacak kadar Tatlı mı? Tatlı bir erotizm de var. Oo baby. Var mı haberimiz yoksa mı Yani kapatalım. ne haberi ya kapatıyoruz. Yani şimdi bunun üzerine var tabii yani aman dikkat diyeceğimiz haberler ha, var da. Aman dikkat. Ya bu kadar yani Vakit mi var ama meydunlar. Oktay vakit Efendim, mi kaldı? Yani Mars Cooper'lar çaldıktan sonra yani bunu artık şey yapalım, sonra konuşalım. Siz burada bırakalım. Evet. 100, 5 gün daha dikkat etmesek bir şey olmaz gibi geliyor bana. Yarın sabah abi. buluşacağız. Yarın, yarın ben... sabah aa, biraz zor buluşacağız. buluşacağız. buluşacağız. Ama nasıl buluşacağız? İnternette buluşuruz. buluşacağız? Evet, yarın bant kaydımız var. Band çünkü kaydımız var. sabah onda, TRT Topu'da programımız var sevgili dinleyiciler. Durumu olan radyoyu olmayan televizyonu seyret. Evet misafir şey. Misafir oluyoruz yarın programımız. Misafir oluyoruz. Evet. oluyoruz. Aslında yarattı misafir oluyoruz. Düzenli misafir. Düzenli misafir. Nota Dünya'da hepimiz misafiriz. Yarın da bir de programa misafir. Saat 10'da başlayacak sevgili dinciler. Yirmi yamalak söylemiş olmayalım. Evet saat 10'da TRT Okul'da. Aman kimseciklere e söz yip vermeyin. Fahir'e izleme imkanı. Uuu Vallahi biz de çok merak ediyoruz şu anda. Bizim için de bir heyecan olacak. İlk defa bir gün öncesinden bize kıyafetini anlattı Fahir. <gülüyor> güle güle kullan çok yakışacağına İlimlerde. inanıyorum diyorum Fahir. Çok teşekkür yani. ediyorum. Daha iyileri sizin olsun demediğiniz için. Daha iyileri sizin olsun ama daha iyisi şu anda maalesef diyorum. Maalesef. Yani daha iyi giy giyene kadar. En iyisi, en iyisi bu. Bir şey soracağım biz salı günü aldık ya kaydı. Evet. Ehen. Salı günü kaydı alırken cuma günü hava durumu için güzel dedik değil mi? Güzel dedik. Evet. Allah da bizim cezamızı mı versin? Yok güzel olacak galiba tatlı tatlı bazen yağmur yağabilir ama 18 derecelik bir hava durumu gösteriyor. Eyvallah abi. Yarın güzel olacağına göre hafta sonu da güzel, güzel olacak. göre yani, yani bitti gitti. Nefis olsun. Yalan hafta sonu. konuşmamışız demek ki. Yarın sabah görüşürüz sevgili dinleyiciler Bant hoşça hoşçakalın. Gitar işte bu da. Ama yani rock dedin, herkesi e, bekler. Gitar cız yapıyor. Rock müzik ya. E double guard, cüz, cüz var, cız var, cız Bu olmadı ya. Bu da ne neşemizi yerine getirir. Bu olmadı Ege yani. Hiç derdinizi çıkarmayın. Derdinizi çıkar mı? Oldu mu yani şimdi? Çok güzel oldu. Olmadı Ege ya. Valla hiç olmadı Ege ya. Valla hiç olmadı. Yani, yani çok seviyoruz var, cüz, diyor. diyor. de çok seviyoruz. Seviyoruz da bence... Deniştir yani bunu Azıcık nakarat dinleyelim bari ya tamam, bırak... Dinleyelim tamam ama nakarattan, nakarat'tan sonra Nakarattan sonra ısınacaksınız Bir zaten. güzel bir şeyle veda edelim e ne Yakışmaz bir. bugüne ya This is the night This is the night, this is the night. E ben de onu diyorum bir mükemmel bir gün olacak